Audubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Âlem Rabbi olan Allahu Teâlâ'ya zatına, azametine, gücüne, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamd ve senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehl-i beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün mü'minlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, hilafet konusuyla ilgili derslerin bugün inşallah sonuncusundayız. Raşit dedik, değil mi? Raşid halifeleri şöyle hızlı hızlı inşallah bir bitirelim. Ondan sonra sizlerin hilafet ve halife için şart koşmuş olduğunuz şartlarımıza bir bakalım, bir değerlendirelim. Evet. Ekranı mı vereceğim? Niye siz çalışmadınız? E tamam yeter. Derse, derse, derse. Neyse bir bitirelim inşallah. Evet, Raşit Halifeler. Raşit kelimesinin ne anlama geldiği hususunda ne dersiniz? Evet, rüşte ermiş. Olgunluğa erişmiş. Yani üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirebilecek kapasiteyi kapasiteye ulaşmış olgunlaşmış anlamına yani mesela ham bir meyveye daha rüştüne ermemiş bir meyve diyebilirsiniz daha böyle kal olan rüşt tam olgunluk dönemidir yani bir meyve diyelim ki bir elmadan tutun eğer elma daha kalsa bir yediği zaman ağzının içerisini böyle uyuşturacak ya da mayhoş bırakacak şekildeyse o daha rüştüne ermemiştir ondan sonra tam tadı kıvamına gelir Tam yediğiniz zaman ağzınızın içerisini sulandırır. Yediğinizden gerçekten zevk alırsınız. O tam rüşt dönemidir. Ondan sonraki dönem ne dönemidir? Ondan sonraki dönem de artık çürüme dönemidir. O zaman da rüştünü ne yapar? Yine kaybeder. Rüşt olgunluktur. Daha doğrusu bir şeyi hakkıyla kavrama ya da elde etme ya da üzerinde bulundurma kapasitesidir. Yani mesela bizim... Ee, Dilde dahi kullanılmıştır. İcabında bir kimsenin evliliğinden bahsedildiği zaman ne derler? O daha rüştüne ermemiş ki derler. Yani aslında adamın yaşı 20-25'i bulmuştur. Ama daha mesela evliliği kaldıracak kapasitesi yoktur. Öyle insanlar vardır ki çilekeştir, çile çekmiştir, olgunlaşmıştır. Yani 16-17 yaşında o kadar hayatının sırtına binmiş olan ağırlıklardan öyle hayatı tanımıştır ve sorumluluğu o kadar üstlenmiştir ki 16-17 yaşında 4 tane kadın verin 4'ünü de elde tutar ama öyle insanlar vardır ki maalesef bugünün Avrupa'sında yetişenler öyle insanlar vardır ki 20-25 yaşına gelmiştir çok affınıza sığınıyorum hani ifade olduğu için bizde kullanıldığı için yani daha burnunu temizlemekten acizdir yani bu insana bir kadını dahi emanet verseniz onun kıymetini bilmez yani bir evliliği kaldıracak olgunluğu söz konusu değildir bu da aynı şekilde rüştür Mesela allah Teala bir ayetinde Peygamber Hazreti Yusuf için ne diyor? O ne zamanki rüştüne erdi Biz ona Evet Yani ondan sonra peygamberlik Yani rüştüne ermiş olmak olgunlaşmış Dolayısıyla raşit rüştü ermiş olan kişiye de raşit denilir Raşit Reşit ise Rüştünde iyice olgunlaşmış Yani bir insan rüşt olarak Olgunlaşabileceği en son sınır Mesela alime, kelimesi Arapça'da bilmek, alim bilen kişi ama alim olan ise Allah'tır. Yani bir bilgi hususunda ya da bir, bir bilgi sıralamasında sınır kabul etmeyen anlamında Allah için kullanılır. Reşit ise dediğimiz gibi rüştte de iyice olgunlaşmış. İşte bu anında raşit kelimesi de ne yapılmıştır? Halifeler özellikle ilk dört halife için Kullan, kullanılmıştır. Ee, raşit halifeler ta, e, tamlamasındaki raşit kelimesinin anlamı bu. Olgunluk anlamına. Halifeler zaten bunu daha önce işledik. Üç ders boyunca da bunu işledik. Evet. Resul-i Ekrem'den sonra Müslümanların devlet ve hükümet reisine Resulullah'a halef olan anlamında halife denmiştir. Yani Allah'a halef olma anlamında değil. Bunu işlemiştik. Bu halifelerin ilk dördü hemen her yönüyle ortak halef olarak yani bütün özellikleri üzerinde bulundurma şekliyle onlar örnek halifelerdir. Bunlara Hulafai Raşidin yani Raşid halifeler denir. Ki ikisi de aynı. Birisi Arapça tamlama, birisi Türkçe. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen ilk dört halifenin hilafet süreleri, asr sa saadet asrının ikinci dönemini teşkil eder. Saadet asrı diye kast etmiş olduğumuz dönem Allah Resulü aleyhi salatu vesselamın ve onun sahabesinin yaşamış olduğu dönem. Ama özelde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemdir. Asr-ı saadet. Yani saadet ki mutluluk anlamına gelir bilirsiniz. Asr ise dönem anlamında burada kullanılmıştır. Saadet Aslında kasıt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu dönem. İslam hukukçularının büyük bir çoğunluğu bu dönemdeki uygulamalara, alınan kararlara büyük bir önem verir. Ve bunları İslam hukukunun kaynakları arasında görürler çünkü onların uygulamaları Hz. Peygamber'e zaman itibariyle en yakın olmak, onun eğitiminden geçmiş olmak, vahyin nüzulüne tanık olmak, sünneti yakından tanımak gibi ayrıca ayrıcı özellikler nedeniyle önem taşır, başkalarının fikir ve düşüncelerine göre üstünlük arz ederler yani bu anlamda sahabenin yeri tabi ki tamamen farklıdır, yani mesela ilim öğrenme babında alimler ne demişlerler oturduğu yerden ilim öğrenen kişinin ilmine itibar edilmez denilmiştir. Yani sırf kuru kuruya kitaptan öğrenen. Yani bunu söylerken onun elindeki bulundurmuş olduğu ilim kıymete şayan değildir anlamında bir şey kastetmemiş Ama normal şartlarda bir kimsenin mesela İbni hazmın özellikle ya da diğerlerin şart koştuğu gibi bir kimse ne kadar fazla ilim ehlinden ders alırsa, ne kadar fazla alimin yanına gider, seferler, düzenler onları görürse onun elde etmiş olduğu ilim nedir? Çok daha olgundur. Neden? Çünkü ilim sadece kuru kuruya kitaptan alınan bir şey değildir. Dolayısıyla ilim öğrenen kişi ilim aldığı alimden ya da şeyhından, hocasından neyse onun özellikle meselelere yaklaşımını, ondan özellikle ilmin ahlakını, adabını hele bir de ne kadar fazla ilim ehli bulur da onlar arasında ne kadar fazla yol kat edecek olursa o kadar fazla olgunlaşması söz konusudur. O yüzden eski alemlerde görürsünüz. Yani 200 tane tane alemden ders almış olan ilim adamları görürsünüz. Yani bunlar az da değildir. Çünkü adamların işi bu. Yani hatta ben kendimi bir tanesini tanıyordum. Adamın bir günün içerisinde dört beş tane üstadı vardı. Sabah bir tanesini ayırmış, öğlen bir tanesini, ikindi bir tanesini, akşam bir tanesine. İster istemez yani doğrudan ondan alan kişi evinde kitaptan alan kişi gibi değildir. Çünkü kitap sonuç itibariyle her ne kadar büyük bir imkan olmuş olsa da İşin içerisinde, işin ahlaki boyuttan aktarılımı ya da kavrama boyutunda aktarımı nedir? Alimlerden almış olmayı özellikle öne çıkartır. İşte bu anlamda yani sahabenin bilmiş olduğu ya da bize aktarmış olduğu bilgi her ne kadar elimizde olsa bile biz hiçbir zaman sahabe gibi olamayız. Yani sahabe gibi olamayız derken kavrayış olarak onların olgunluğuna ne yapamayız? Erişemeyiz. Çünkü onlar bizatihi peygamberle görüşmüşler. İzatihi peygamberin tavırlarını müşahede etmişler. Peygamberin kızdığı yerlere şahit olmuşlar. Peygamberin güldüğü yerlerdeki tavır, takınmış olduğu tavra şahit olmuşlar. O yüzden sahabe de bu anlamda ne bizim için İslam ön öngördüğü gibi ne yapılmıştır? Bir delil olarak önde tutulmuştur. İşte bu anlamda da Raşid halifelerin o dönemi özellikle İslami ıstılahta da ne yapar? Bir yer alır. Hakkında nas bulunmayan konularda raşit halifelerin uygulamaları oldukça değerlidir. Yani hakkında nas demiş olduğu şey buradaki nas'tan kasıt, hakkında ayet ya da hadisin bulunmamış olduğu konularda raşit halifelerin uygulamaları oldukça değerlidir. Zira hakkında nas olduğu zaman e, hiçbir kimsenin zaten görüşü bu anlamda bir şey ifade etmez. Ama eğer hakkında nas yoksa raşit halifelerin uygulamaları, bu anlamda ne yapılmıştır? dikkate alınmıştır. Bunun nedeni ise onların hem veliü'l-emr olarak müminlerin kendilerine itaat etmekle yükümlü olmaları hem de İslam'ın özünü en iyi kavramış bulunmalarıdır. Bununla ilgili verilecek örnekler pek çoktur. Mesela Hz. Ebubekir'in radıyallahu anh zekat vermeyenlerle ilgili olarak aldığı kararlar, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Irak topraklarıyla ilgili görüşleri ve bunları etrafındakileri de delilleriyle birlikte açıklamayıp açıklayıp kabul ettirmesi. Yine Hz. Ali radıyallahu anh'ın haricilerle savaşmak ile ilgili tutumları kendi konumlarında olduğu gibi sonra bunlardan çıkarılan sonuç ve hükümlerle ilgili bakımından da oldukça önemlidir. Yani o yüzden İslam e, tarihini işleyen bazı tarihçiler, yani Hz. Ebu Bekir dönemindeki İslam ümmetini Hazreti Ümmet, Ömer dönemindeki İslam ümmetinin konumunu, Hz. Osman dönemindeki konumunu ve Hz. Ali dönemindeki konumunu ayrı ayrı değerlendirirler ve bunu Allah'ın bir nimeti olarak görürler. Yani Hz. Ebu Bekir'in dönemi zaten yine nedir? Kısadır. Özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen daha yeni elde edilmiş olan Asr-ı hemen bitişinde olan bir dönemdir. Ve Hazreti Ebu Bekir bu anlamda orada örneklik teşkil eder. Hz. Ömer o uzunca Um seneyi aşkın uygulaması içerisindeki fetihlerle ilgili Ne yapar dönemi özellikle Örnek e, Alınarak değerlendirilir Hz. Osman'ın dönemi yine aynı şekilde İslam ümmetinin artık Biraz daha olgunlaştığı Ve fitne çıkabileceği Durumlar söz konusu olduğu zaman Dikkati alınır Hz. Ali dönemi de fitnenin tamamen çıktığı Bir dönemde örnek alınır Zira her biri dahi bunda nedir Örnektirler Dolayısıyla bugün bir İslam devleti eğer uygulayacak olsa ya da öyle bir durumda olduğu zaman fitnelerin çıktığı dönemden nasıl bir tavır sergilenir dediğimiz zaman ne deriz? Hz. Ali'ye bakın deriz. Çünkü Hz. Ali Raşid halife olarak hiçbir zaman zulmetmemiştir. Yani kendisine savaşan insanlara karşı dahi uygulamalarına bir bakın, olgunluğu görürsünüz. Hz. Osman'a bakın. Hz. Osman'ın özellikle siyasi olarak Allah kendisine razı olsun ki günah değildir bu. Günah değildir. Hz. Osman'ın siyasi olarak bir takım bazı şeyleri e, fark edememiş olmasını örnek alırsınız. Ki mesela Hz. Ömer'in uygulaması farklıdır, Hz. Osman'ın farklıdır. Hz. Ömer en yakın akrabasını dahi ne yapardı? Görevden atardı. Yani en yakını bırakın, akraba ilişkisi olanların hepsi görevden atardı. Ama Hz. Osman tersine iştihad etmişti. Allahu Teala sıla-i rahim yapın, akrabalarınızı gözetin diyor. Ve eğer bu ümmet bana bu görev vermiş ise bu durumda benim akrabalarımı gözetmiş olmam da Allah'ın razı olduğu bir şeydir. Diyerek ne yapmıştı? Böyle bir uygulama yapmıştı. Ve sonra fitneler baş göstermişti. Ki geçen keşi adresini işlerken Abdullah İbn Sebe bağlantısı da hafiften o zaman dile getirmiştik. E bu durumda onu örnek alırsınız. Yine Hazreti Ali dönemini dediğimiz gibi örnek alırsınız. Bu açıdan da hakikaten. Müslümanlar için özellikle raşit halifeler dönemi mükemmel bir kazanımdır. Ve özellikle dört halifenin peygamber ile bağlantılı olmuş olması. Ailevi olarak da peygambere yakın olması. Zira ilk halife Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kaynatasıdır. Kızı Hazreti Aişe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımıdır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ev ehline doğrudan vakıf olmak gibi bir imkanı vardır. Hazreti Ömer aynı şekilde Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın kaynatasıdır. Zira Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Ömer'in de kızını almıştır. Öbür iki tanesine Hazreti Osman'a bakıyorsunuz ona da Resulullah Aleyhissalatü Vesselam kendi kızını vermiştir. Kendi kızı vefat edince öbür kızını vermiştir. O da vefat edince eğer üçüncü olsaydı onu da verirdik Osman demiştir. Ve Resulullah Aleyhissalatü Vesselam onu kaynatasıdır. Yani o da doğrudan Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın ailesine yakın olanlardır. Hazreti Ali ise hakeza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük kızı olan Hazreti Fatıma'nın kocasıdır. Ve doğrudan o da aile işlerine nedir? Bu şekilde yakındır. Yani bütün bunlar sonuç itibari nedir? Hikmete şayandır. Hikmet olarak Allah'ın hikmeti olarak düşünebilir. Tabii bu kaide çıkarılır mı? E bu ayrı. Buraya bir şey demiyoruz. Yani Yusuf suresini açıp bakarsınız. Yusuf suresinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşlere götürüp ne yapmışlar? Kuyuya atmıştılar. Hz. Yusuf'un kötü haberini neyle getirmiştiler? Gömleğiyle getirmiştiler. E işin enteresan tarafıdır. Hz. Yusuf'un güzel haberi neyle gelmiştir? Gömlekle. Yine gömlekle gelmiştir. Götürün şu gömleği babamın gözüne sürün demiştir. Yani bütün bunlar nedir? Allahu Teala'nın hikmet e, bahşeylediği ama dediğimiz gibi kaideye oturtamasak da Allah'ın birçok hikmetini ne yapabiliriz? Müşahede edebiliriz. O yüzden Raşid Halifeler döneminde bizim için nedir? Mükemmel bir kazanımdır. Hatta sahabenin arasındaki ihtilafı dahi bu anlamda rahmetle almış olmak bizim üzerimize düşer. O yüzden ehli Sünnet ve Cemaat sahabenin birbirine düşmüşlüğünü ne yapmışlardır? Kesinlikle yani bir fitne olarak görmemiş bunu hatta bir hayır olarak telakki etmişler. O yüzden ehli Sünnet'in sonucu neydi? Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi ki bir gün kendisinin yanında Hz. Ömer Hz. Ali yine Muaviye arasındaki çıkmış olan ihtilaflardan bahsedilince bir tanesi oradan ağzına gelen sayınca ya Allah bizim elimizi onların kanlarından uzak kılmışsa biz neden dilimizi onların kanına bulayalım ki demişti. Yani onlar bizim geçmiş kardeşlerimizdir diyor ya ayetinde. Sonuç itibariyle onda dahi bir örnek vardır. Yani Hazreti Ali'nin, bugün kullanmıyor musunuz bunu? Bugün bazı Müslümanlar çıktı, birbirlerini öldürüp ganimet elde ediyorlar. Yani öldürme değil de, birbirlerinin malını ganimet diye elde edenler çıktı. Adama ne diyorsun? Bak diyorsun Hazreti Ali, hariciler bile, yani ki sahabenin içerisinde onlar tekfir eden de var, haricilere karşı bile böyle bir tavır sergilenmişken, hemen bir örneklik elde ediyorsun. O yüzden raşit halifeler zaten Allah Resulü Aleyhi Vesselam ne demişti? Benim sünnetime ve kimlerin sünnetine? Hulefai r-raşidine el-mehdiyine min <ba'di> ve benden sonra doğru yola iletilmiş olan raşit halifelerimin sünnetine tutunun demişti. Dolayısıyla bu anlamda da bizim için nedir? Bir kazanımdır. Evet. Çünkü bütün bunlarla ilk defa karşılaşılıyordu ve bunların İslami bir çözüme bağlanmaları gerekliydi. Yine Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatından hemen sonra onun yerine geçecek devlet başkanını belirleme konusu ortaya çıktı. Hz. Ebu Bekir'den sonra gelen diğer üç halife de farklı şekillerde belirlendi. Ve hiçbir halifenin seçiliş tarzı diğeriyle aynı değil. Bu konuda kesin ve açık bir hükmün bulunmayışı bu tabi sonucu doğurmuştur. Bu ise İslam'ın her çağda, her toplum için uygulanabilir olmasının kanıtları arasındadır. Hulafay-ı Raşidinden sonra Muaviye'nin hilafete geçmesiyle birlikte hilafetin tarihinde saltanatın egemenliği de başlamış olur. <gülüyor> Artık dört halifeden sonra Kamil anlamda halifelik değil, eksik halifelik veya is isim olarak halifelik olan saltanat başlamış oldu. Emevilerden toplam on dört halife Sultan iş başına geçti. Halife ya da sultan iş başına geçti. Emevilerden sonra Abbasilerin uzun saltanat dönemleri başlar. Abbasilerden de toplam 37 halife ya da sultan hüküm sürmüştür. Abbasilerden sonra 1924'teki ilgasına kadar hilafet Osmanlılarda kaldı. 29 halife ya da padişahın idaresindeki Osmanlılardaki hilafet de ondan öncekilerden pek farklı değildi. Hilafet kurumu 23 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 431 nolu kanunuyla tam 1293 yıl devam ettikten sonra şimdilik tarihe terk edilmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Nisa suresi 59 60. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, onu ihtilaf konusunu Allah'a ve Resulüne havale edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, böyle yapın. Bu hem hayırlı, hem netice bakımından daha güzeldir. Sana indirilene de, senden önce indirilmiş olan kitaplara da, iman ettiklerini boş yere iddia edenlere bir bakmadın mı ki, onu inkar etmeleriyle emrolundukları halde, Yine tağutun huzurunda muhakeme edilmelerini arzu ediyorlar. Şeytan da onları uzak bir sapkınlıkla büsbütün saptırmak ister. Ki Nisa suresinin bu ayetinde Allahu Teala zaten açıkça kendi koymuş olduğu hükümün dışında hüküm koyanların tağut reddedilmiş olması gerektiği ve Allah'ın hükmüne zıt hükümlere başvurmuş olanın da iddia, iman iddiasının boş olduğu yani Müslüman olmadığını ifade Ediyor. Ve Allah-u niye bağlıyor? Allah ve Rasulü'nün mutlak merci ve Allah ve Rasulü'ne bağımlı olarak yani Kur'an ve sünnetten özüme alarak uygulanmakta olan, Allah'ın şeriatına uygulanmakta olan kişilere de itaati alemlerin Rabbi emrediyor. Müminlerin kime, hangi şartlarda ve nasıl itaat edecekleri, neyi kesinlikle reddedecekleri burada açıkça izah olunmuştur. Resul-i Ekrem'in kim ulul emre itaatten bir el kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah'a fiili yani ameli, hus, ameli hususunda lehinde hiçbir hücceti olmayarak kavuşacaktır. Kim de boynunda beyatı olmayarak ölürse cahiliye ölümü ile ölür buyuruyor. Yani buradaki hadise baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle Beyat hususundaki ulul emre itaatle Bağlantılı olarak ne diyor Her kim ulul emre itaatten el kadar ayrılırsa Kıyamet gününde Allah'a Hiçbir ameli olmaksızın Kavuşur Ve cahiliye ölümüyle ölür Evet İslami eserlerde Halife, imam, ulul emr Kavramları hep aynı mahiyeti Beyan için kullanılmıştır Yani halifeye ulul emr de denilmiştir İmam da denilmiştir Halife ismi zaten malum Hanefi fıkıh alimlerinden İbni Humam, müminlerin kendi içlerinden yani kendi içlerinden halife ya da imam seçmelerinin sebebi İslam'ın hükümlerini eda etmek içindir demektedir. İmam Nesefi de bu konuda şunları söyler. Üzerimizde İslam devlet başkanı olan halifeyi imamı seçilmiş görmeden bir günün geçmesi caiz değildir. İmam devlet başkanı olan halifedir. İmametin ya da hilafetin hak olduğunu kabul etmeyen kimse dinden çıkar. Neden? Niye dinden çıkar? Ne dersiniz? Ya da çıkar mı? Hilafeti ya da halifeyi kabul etmemek insana dinden çıkartan bir şey midir? Ya da bunun delili nedir? Gelecek. Sen okudu mu bunu evde? Yok Raşit halife zaman, olduğunu fark edelim. O zaman, o zaman da, evet açık olarak yukarıda ayeti okuduk ya. Sizden olan ulul emre itaat edin diyor Allahu Teala. Evet. Ki hilafet ne ile? Hem ayet ile hem hadis ile hem de icma ile sabittir evet dolayısıyla hak olduğunu hilafetin hak olduğunu kabul etmeyen kişi dinden çıkar çünkü dini hükümlerden bir kısmının farz olması imamın varlığına bağlıdır yani İslam'ın hükümlerinden bazılarını uygulanmış olması halifenin varlığına bağlıdır yani bugün çarşı pazarda herkes kendi istediğine göre Allah'ın hükümlerini uygulayamaz ki dolayısıyla bu anlamda İslami hükümleri uygulamak için şart olan hilafet dolayısıyla bunu inkar etmiş olmak yine Allah'ın diğer hükümlerini de kabul etmemek anlamına geldiği için ayrıyeten ikinci şekilde de ne yapar? insanı dinden çıkartır. Cuma namazı, bayram namazı ve yetimleri evlendirmek gibi. İmamı inkar eden kimse farzları inkar etmiş olur. Tarihi kaynaklarda Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra sahabenin Resulullah'ı defnetmeden önce halife seçme hususunda titiz davrandığı kayıtlıdır. Evet. Meseleyi bu şekilde değerlendirildiği gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sahabesinin özellikle halife seçiminde gecikmediğini ve bunu özellikle hemen yapılmış olması gereken bir hasret olarak gördüklerini zaten biliyoruz. Kafirlerin, tağuti yani azgınlaşmış güçlerin Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil yani zıt olarak mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere koydukları hükümleri reddetmek farzdır. Farzdan ziyade imanın zaten şartıdır. Onların müminler üzerinde velayet hakkının bulunmayacağı hususu kat'idir. Yani bir kafirin Müslümanlar üzerinde velayet hakkı yoktur. Çünkü Allah-u Teala bir ayetinde Allah onları sizin üzerinize veliler kılacak değildir. Nisa suresi mi? Misa. Doğrudur. Ben şu anda hatırlamıyorum numarasını da. Evet yine Allah Resulü Aleyhi Vesselam bir hadisinde nedir? El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyhi. İslam üstün gelir ona hiçbir şekilde üstün gelinmez. Dolayısıyla Allah'ın hükümleri dururken başkalarının koyduğu hükümleri kabul eden kişi o hükümleri Allah'ın hükümlerini üstüne geçirdiği gibi sonuç itibariyle ne yapmıştır? Allah korusun kafir olmuş dünden çıkmıştır. Dolayısıyla müminler kafirlerin veya mürtetlerin istilasına uğrarlarsa kuvvetle başlarına geçen bu yöntemi kabul etmezler. Onlara karşı cihadın farz-ı ayn olduğunu bilirler. Nitekim İmam Şerh Seraksi cihattan maksat müslümanların emniyet içerisinde bulunmaları, din ve dünya işlerini yürütme imkanına kavuşmalarıdır. İstila altında iken dahi müminlerin müstevlilerin liderine itaat etmeyip kendi içlerinden bir halife, imam seçmeleri vaciptir, gereklidir. Evet, halife konusunu bu şekilde inşallah bitirdik. Dediğimiz gibi şimdi zat-ı alilerin inşallah hilafi için koşmuş olduğu şartlara bir göz atalım. Kimden başlıyoruz?